Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Teala Adem oğlunun, insanoğlunun aslının ham maddesinin zaaf olduğunu bildiriyor. Kur'an-ı Hakim insanlar zayıf olarak yaratıldı. Bu şekilde ifade etmiyor da Allah Teala insanoğlunun aslı Esası ham maddesi zaf buyuruyor. Allahu LEDI, xalaka kimin zafin? Canab Hak sizi bizzat zafiyetten yarattı. Bir damla sudan dünyaya getirdi. Bir musibet, bir felaket, bir deprem, bir ölüm hadisesi karşısında yıkılır kendini, kontrolünü kaybeder insan. Madde karşısında makam karşısında dünyalıklar karşısında yıkılır insan. Allahu lladhi min zafin. Allah sizi zaaftan yarattı. Yıkılırsınız. Eğer Hazreti Muhammed Aleyhissalatu selam'a elinizi uzatmazsanız. Sana doğru gelmek istiyorum ya Resulallah. Tut ellerimden. Yıkılan benliğimi, bedenimi ayağa kaldır ya Rabbi diye. Rabbine, kainatın sahibine iltica etmezse insanoğlu hep o zaf halinde kalır. Kurtulamaz, çıkamaz. Sonu felaket, sonu helaket olur. Kardeşlerim, <gülüyor> Kur'an-ı Kerim insanın zafiyetine dair bize örnekler verir. Allah Teala insanı zaaftan yarattı. Güce bakar, kuvvete bakar. Kimin kuvveti varsa onun yanında yer almak ister. Felaket anında, kriz anında, eğer güçlü olan birinin yanında yer alırsa, o kendisine kol kanat gelir, orada yarınları daha emin olur bunu düşünür. Rum suresinde Cenab-ı Hak bize, Sûreye böyle bir suret, böyle bir fotoğrafla başlar. Eliflem mim rum. Fî min İranlılarla, müşrik İranlılarla ehli kitap savaş yapar. Ehli kitap mağlup olur. Mekkeliler ehli kitabın mağlup olmasından, Müslümanların da Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ümmet kadrosunun da yenileceğini bundan daha öteye gidemeyeceğini çıkarırlar. Bayram yaparlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü mahzun olurlar. Cenab-ı Hak tekrarı bir daha savaş olacak. Fi bi'daysin'in 3 ile 10 yılı arasında bir daha savaş olacak. Bu defa ''Lillahil amru min kablu ve min ba'du'' ''Ve yevme izi yefrahul mu'minun bin asırillâh men Güç ve kuvvet elinde olan Allah buyruğudur bu. Kur'an'ın sahibinin talimatıdır bu. Ey zaftan yarattığım kullarım, maddi güce, maddi kuvvete bakmayın.'' Her ne kadar maddi anlamda bu savaşı İran müşrikleri kazansa da yeryüzünü idare eden, yöneten, orduları sevk eden Allah'ın buyruğudur, Kur'an'ın talimatıdır, yeniden bir daha muharebe olacak. Bu defa muharebeyi hani ayağa kalkamaz, bir daha bunlar kendilerini müdafaa edemez dediğiniz, Ehli kitap var ya, onlar kazanacak, onlar muzaffer olacak. Va'de Allah, la yuhlifullahu va'de, Allah vaadine hulfetmez. O karıncalarla, o ebabille, Ebrehenin ordusunu yere seren Allah'ın talimatı, onun buyruğudur. Uğadallah, la yuclifullah uğda. Ve ancak daha az insanlar bilir. Bilirler zahıra hayatın dünyası, ancak daha az insanlar bilir. Bilirler zahıra İmanı kaybeden insanlar hep maddeye bakarlar, dünyanın zahirine bakarlar, ordulara bakarlar, ona göre hüküm verirler. Bundan sonra derler, Müslümanlar bir daha ayağa kalkamazlar, küfürle hesaplaşamazlar, zafer kazanamazlar. Allah Teala... Kulum Allahhulllediği Helakkümmin zafin. Ben seni zaftan yarattım. Kırılma, yıkılma Allah'ın talimatlarına Kur'an'ın buyruklarına ittiba ed. ''O Allah hazze ve Celle nurunu tamamlamaya dair peygambere vaat ettiyse, nasıl İran ordusu galip olduktan sonra mağlup olduysa Mekke-i Mükerreme'de Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar.'' dayanamıyoruz ya Resulullah diyorlar. Habbab dayanamıyor. Sümeyenin takati bitmiş. Ammar Yasir Allah'a iltica ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ela ted'u lana ya Resulullah. Bitse bu günler Bitse bu günler Rabbine yalvarsan ya Resulallah diye Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundalar, etrafındalar Zaaf Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabını bütünüyle iltica edince kuran Hakim onlara nasıl ki gördünüz Bir daha ehli kitap ayağa kalkamaz zannediyordunuz Onları en zaaf halinden Allah ayağa kaldırıp karşılarında İran ordusunu nasıl hak ile yeksan ettiyse, Muhammed ve vesselamın öğrencilerinin ayakları altına dünyayı serecek Allah. Eğer inanmıyorsanız evelem yetefekkeru fi enfusihim kendi dünyanızda düşünün evelem yesiru fil ardi dış dünyada düşünün, dolaşın Allah'ın kudretine bakın bakınca göreceksiniz ki dünyanın bir zahiri var, bir görünen orduları var, görünmeyen orduları var. Müslümanlar batı güçlü diye, zalimin kuvveti var diye onların ideolojilerine meyletmeyin. Bir görünen ordular var, bir de görünmeyen Allah'ın orduları var. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim. Zaftan yaratılan insanı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamla terbiye ediyor. Önce maddi anlamda güç anlamında terbiye ediyor. Sonra ve ıda adakın rahmeten nasar ahmeten ferihubüha ve in tusibhum seyyaatun bima kademet aydihim ıdahum yaknadun. Bu yiriyor ki Kur'anın sahibi insanı bir zaftan yarattık eğer ona rahmet, eğer ona dünyalık, eğer ona servet verirsek, bakarsınız ki eğlence partileri düzenlerler, içki merasimleri düzenlerler, Allah'ı unuturlar, Rablerini, kainatın sahibini unuturlar, fukarayı unuturlar, yeryüzünü eğlence yerine çevirirler. Fakat Allah Teala azmalarından, fesatlarından, fesatlarından, Tu yanlarından dolayı eğer onlara bir musibet, debrem, felaket, savaş hali verirse o zaman da büsbütün umutlarını kaybeder çünkü Allah insanı zaftan yarattı, zaftan yaratılmıştı. Mekke'dekiler, Medine'dekiler, Ceziretul Arap'ta yaşayanlar, onlar kazanınca şımarırlar. Kaybedince umutsuzluğa mahkum olurlar. Sonra Allah Azze ve Celle onları karanlıktan, zafiyetten, hakikate çıkaracak, eşayı gerçek suretiyle gösterecek muallim olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Ona da dünyada nimetler geldi. Nimetlere ulaşınca dağıttı Allah Resulü. Belalar geldi, musibetler. Hem de belaların en ağırlarıyla, en çetinleriyle imtihan oldu Allah Resulü. O kadar büyük belalara maruz kaldı ki, yedi tane yavrusunun altısını elleriyle kabre koydu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o halinde Rabbine isyan etmedi. Gözünden yaş geldi. Buyurdular ki, ''Bu gözden yaş gelir.'' Bu yürek yanar ama bu dil Allah'a o çocukları veren kainatın sahibine isyan cümleleri kurmaz buyurdu. Allahu lezi min zafin. Size bir musibet, bir felaket geldiği zaman yıkılan insan nasıl ayakta kalacak? Nasıl inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Veren de sen, alan da sen Allah'ım. Senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi nasıl diyecek. Nasıl Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi derin bir iman ve vecd halinde altı yavrusunu Allah'a gönderecek, hamd edecek, sabredecek, ayakta kalacak. Kardeşlerim, Hansa diye bir kadın vardı. Allah Resulü Aleyhisselam'dan önce 40 yıl büyük şaire kadın. Ölen kardeşine ağıt yakmış, arkasından ağlamış, gözyaşı dökmüş. Allah Resulü Aleyhisselam'a iman etti. Kadisiye savaşında dört tane yavrusu şehit olunca, dört tane oğlu ciğer paresi, onların vefat haberini kendisine getirdiler. Önceden kırk yıl kardeşinin arkasında ağıt yakmış, ağlamıştı. ''Fakat şimdi dört tane yavrusunun şahadet haberi kendisine gelince ellerini kaldırdı.'' ''Elhamdülillahillezî razakani bi şehadeti evladı. ''Yavrularımın şahadet haberiyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun.'' ''Bir anne dört tane yavrusu var elleriyle büyütüp hayata hazırlamış.'' Göz bebeği gibi onlara bakmış. Şimdi dört tane yavrusu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını temsil ederken, Kadisi'ye de şehit düştüler. Anneye musibet haberi geliyor. Anne ellerini kaldırıyor. Allah'a hamd ediyor. Allah sizi zaftan yarattı. Bela ve musibet anında nasıl ayakta kalacak insan... ...Hazreti Muhammed'den öğrenecek sallallahu aleyhi ve sellem. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُدُ الرِّزْكَ لِمَا يَشَاءُ وَيَقْدِيرُ Allah Teala insanı zaftan yarattı. Mala karşı bir zaafı var. Elle جَمَعَ مَا لَوْا عَدَّدَةِ Son anında trilyonlar, katrilyonlar var servet olarak bırakıyor. Ölüm deşeğinde bile insan malı veremez. ''Fukaraya veremez, yetime, dula veremez, ağlayarak kapıdan ayrılır giderler.'' ''Çünkü onun mala karşı zaafı var, eve karşı, dünyaya, dünyalıklara karşı zaafı var.'' ''Allah'a gidiyor, biraz sonra ölüm meleği ruhunu alacak.'' ''Dünyada bıraktıkları mallar ona kabirde yük olacak, ahirette yük olacak.'' Ama insan Allah buyuruyor ki zaftan yarattım. Eğer Hazreti Muhammed onun mal taksim programına uymadıysan, yani Kur'an'ın şu ayetini dinlemediysen, evvelam yara'u an Nallah'a yabsudur <gülüyor> riz kalimen yeşa'u ayaktir. Onlar görmüyorlar mı? Allah Teala zenginlere mal verir. Onları malla imtihan eder. Fukarayı sabırla imtihan eder. Zengine, sana verdim malında fukaranın, malında yetimin hakkı var. Onlara verdin, Allah yolunda bu malı dağıttın sadaka olarak. İhsan ettin mi diye, zengini bu şekilde imtihan ediyor. Fukarayı da sen sabrediyor musun diye. Yani zaftan yaratılan, eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman ederse, ...Abdurrahman bin Af gibi olur, Ebu Bekir gibi olur, bütün malını ortaya koyar, Allah Resulü sorar, Ebu Bekir der, geride çocuk var, geri de aile var, geride ehlin var, onlara ne bıraktı Ebu Bekir deyince... Onlara Allah'ı bıraktım, peygamberi bıraktım. Yetmez mi ya Resulallah der. Kardeşlerim Allah bizi zaftan yarattı. Eğer bu dünyanın kumandanı, eğer bu dünyanın idarecisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmazsa o zaman insanlar mallarının köleleri olurlar. Bunlar zahrel fesadu fi al-bari bahri bima kesbet aydil nas, li yuziqhum bağdalladi amilu. Allah Teala buyuruyor ki, eğer siz sadece güce bakarsanız, eğer siz musibet anında yıkılırsanız, eğer siz malları saklar kendi zürriyetinize, onlara ayırır, fukara'nın hakkını vermeseniz, Yeryüzünde, karada, denizde, her yerde fesat görürsünüz. Kan görürsünüz, gözyaşı görürsünüz. al fesadu fil berri vel bahri. Peki ya Rabbi, bize çıkış yolu göster. Kurtulsun bu ümmet. Bir buçuk asırdır ağlayan... Kan gören, tabut taşıyan bu ümmet nasıl kurtulsun ya Rabbi? Faati kurba hakkuhu miskin Söyleyin, makam sahiplerine söyleyin, mal sahiplerine söyleyin, iktidar sahiplerine söyleyin. Faati kurba hakkuhu. Akrabaya hakkını versinler, miskine versinler, yolda kalana versinler. İlim talebelerine versinler. Sabahlara kadar soğuk odalarda ellerinde Buhariler, Kur'an-ı Kerimler, Allah'ın ayetleri, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın buyrukları, onları okuyup da bu ümmete çıkış yolu arayan ilim talebelerini görsünler. Onlarla beraber olsunlar. Eğer yeryüzünde fesat bitsin, Fitne bitsin, artık bu ümmet kan görmesin, tabut taşımasın istiyorsanız. Faatizel <gülüyor> kurba, hakkahu verin, hakkı verin, malınızdan Allah yolunda verin, yıkılmayın. Sadece dünyanın gücüne, kuvvetine, iktidarına, servetine bakmayın, unutmayın. Allahu ledi khalaküm min zafin. Allah sizi zaftan yarattı. Kardeşlerim. Cenabı Hak Kur'an-ı Hakim'de Rum Suresi'nde bize farklı alemler gösterir. Kendi dünyamızda dış çevrede alametler gösterir bize. Fe nuzur ila asari rahmetillah. Keyfe yuhyil ardu ba'de mevtiha? Allah Teala yağmurla toprağa nasıl hayat veriyor? Yağmurla dünyayı nasıl diriltiyor? O halde malın servetin hakiki sahibi Allah. Eğer o yağmuru o rızkı göndermese sen nereden dünyalıklara sahip olacaksın? Nasıl yağmurla toprağa hayat veriyorsa Kur'an'la da yüreğine hayat verir. Müsaade et Kur'an-ı Hakim'e. Yağmurla toprağa dirilten Allah. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama indirdiği ''Kur'an'ın ayetlerini yaşarsanız, zaftan yaratılan insan yüreği dirilecek, evi dirilecek, yeryüzünden fesat kalkacak, fitne kalkacak. Eğer bunları yapmak istiyorsanız, o halde dönün Rabbinize ''Ve telbisul hakka bil batıl'' ''Hakka batılı karıştırmayın, batılı getirip hakkın içine sokmayın.'' Örfünüze, adetinize göre bir din oluşturmayın. Ve kıy mussalate ve atuz zeka. Namaz kılın, zekat verin. Ve stainu bis sabri Namazla, sabırla kainatın sahibine iltica edin. Biz geldik ya Rabbi. Zaaftan yarattığın kulların geldi. Maddi güce bakan kulların geldi ya Rabbi. Mala sahip olunca vermekte zorlanan kulların geldi Allah'ım. Evladını, ailesini kaybedince yıkılan kulların geldi. Tutellerimizden ellerimizden ya Rabbi. Sabırla, namazla o zafiyetinizi aşmaya çalışın kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a musibet gelince o da zaftan yaratıldı. İla hazebahu amrun fiziya ilasala. Bir musibet gelince kalkar namaz kılar. Ben geldim ya Rabbi der. Abdullah ibn Abbas gidiyor. Giderken birisi koşarak yanına gelir. Kardeşin der kardeşin. Şu an itibariyle kardeşin vefat etti. Kalkar ve sainu bi ve sala. Ben huzuruna geldim ya Rabbi. Zaftan yaratıldım. Kardeşimi kaybettim. Dermanım, takatim kalmadı. i̇bn Abbas namazla kainatın sahibine iltica eder. Kardeşlerim, Rum suresi fetihle başlar, fetihle biter. Surenin sonlarına doğru. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ summa الدُّٰى اِذَا وَالَّوْ مُدْبِر۪ينَ Zaftan yaratılan kullarına gelin malları Allah yolunda verin, yıkılmayın, lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi deyin. Ayakta kalmayı onlara anlat fakat onlar duymazlar çünkü ölü olan yürekler Kur'an'ın ayetlerine muhatap olamazlar. Her ne kadar onlar... Kur'an'a hakime ittiba etmeseler, zafiyetlerini aşmak için Hazreti Muhammed aleyhisselam'a dönmeseler de, ey Müslümanlar, bir buçuk asırdır zafiyet, fakru, zaruret içinde ağlayan Müslümanlar, fasbir inna vağdallahi hak. Fasibir inna wa'adallah yhakun, ve la yistakif annak aladin, la yistakif annak la ya Muhammed. Fasbir inna vaadallahi hakun. Belalara sabret. Namaz kılmaya devam et. Ey ilim talebesi sabahlara kadar Allah yolunda mutalaya, muzakereye, ilim cihadına devam et. Fasbir inna vaadallahi hakun. Nasıl ki İran'ı Allah yere serdiyse, ehli kitaba zafer verdiyse, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin, Ebu Bekir'in Ömer'in önünü açtıysa, ey Müslümanlar sizlerde zaftan yaratılan Allah'ın kulları Hazreti Muhammed'e iman ederseniz, İmanın gereğini yaparsanız Allah'ın vaadini bekleyin. Kurtulacaksınız. Allah Ebu Bekir'in yolunu açtığı gibi sizin yolunuzu da açacak. وَلَا يَسْتَخِفْفَنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا İman etmeyenlerin gücüne bakmayın. Amerika'nın gücü sizi aldatmasın. Bu Londra yenilir mi? Paris'i Müslümanlar yenebilir mi? Küresel eşkıya'yı bu bir avuç Müslüman... Bunların üstesinden gelir yeryüzünde yetimler dullar biçareler tekrar güler yeryüzüne tebessüm gelir mi diye Yes'e ise kapılmayın umutsuzluklara kapılmayın Roma'yı yıkan Nemrudu yıkan Allah'ın vaadi var Fasbir inne vaadallah hakkun eğer Hazreti Muhammed gibi inanırsanız onun öğrencileri gibi olursanız o zaman Ese düşmeyin fasbiri innavad Allah'i hakkun Allah'ın vadi hak ey bir buçuk milyar alemi İslam Ey Badat Şam arakan Allah'ın mazlum kulları fasbiri innavad Allahi hakkun zafınıza aşın kurtulun artık Etten, kemikten kurtulun, kurtulun. Alacak Allah ruhu, et kemik toprakta kalacak, çürüyecek. Aşk benliğini, Ebu Bekir Ömer gibi aş saat bin Rebi gibi ol. Muharebe meydanında Allah Resulü Aleyhisselam sadını soruyor. Buluyorlar sadı bir yerde. Allah Resulü Aleyhisselam seni istiyor Saad diyorlar. Saad bin Rebi radıyallahu anh artık bedeni aşmış, zafiyeti aşmış. Rabbine gidiyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın hakikatlerini yaşadı. Şimdi Rabb'e arza gidiyor Saad bin Rebi radıyallahu anh kendisine gelene Allah Resulü Aleyhisselam'ın haberini getirene diyor ki ''Efendimize, halimizi arz edin.'' ''Buradan kalkış yok, buradan dönüş yok.'' ''Ama buradan eve gidin, aileme gidin, milletime gidin.'' ''Ve onlara deyin ki, la uzra lekum in kutile Resulullahi ve vahidum minkum hayyun.'' ''Eğer Allah Resulü şehit olur, sizden biri hayatta kalırsa, o zaman kıyamet günü size özür yok.'' ''İki ellerinle saat sizin yakanızda olacak.'' ''Git çocuklarıma bunu ilet.'' Kardeşlerim, ümmetin saat bin Rebi'leri var. Meydanlarda yıkılan çocuklar var, yetim kadınlar var. Onlar şimdi saat bin Rebi gibi diyorlar ki, ''Eğer siz ayakta kalır, mallar, servetler biriktirmeye devam eder. Şu mazlumlara bakmazsanız, onlar da sizin ilgisizliğinizden perişan halleri devam ederse.'' O mazlumlar iki elleriyle yakanızda olacaklar. Kurtulmak isteyenler, ümmetin yarınlarını görmek isteyenler. O halde faati zel kurba hakkahu vel miskine vebine sabil Ebubekir Bekir olsunlar, Abdurrahman olsunlar. asınlar fukaranın önünü. asınlar ki Allah da bu ümmetin yollarını asın.